Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı bu hafta e, İstanbul Üniversitesi İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Turgut Tarhanlı hocamızla olacak ve belki de bu program yayınlandığında Umarız ki yaşadığımız Filistin ve İsrail çatışmasında en azından siviller için, en azından hastalar için, çocuklar için e, Mısır'da ya da başka bir yerde olumlu gelişmeler olabilir. Biz de tam bu nedenle e, Sayın e, Turbü Tarhanlı hocamla konuşmaya karar verdik. Çünkü kendileri hem uluslararası hukuk, hem insan hakları hukuku, hem uluslararası barış ve güvenlik hukuku hem de uluslararası hukuk ile iç hukuk arasındaki ilişkiler ve insan haklarının uluslararası mekanizmalar aracılığıyla korunması usulleri konusunda ve bir daha birçok konuda e, uzman bir hocamız bu bakımdan bu programda e, kendileriyle konuşmayı, kendilerinden bilgi almayı düşündük. Ben müsaade ederseniz... E, Başlıkta Başta şöyle bir e, mektubu, e, medyada dolaşan mektubu okumak istiyorum. E, diyor ki, e, adım Michel Halev. Hamas tarafından öldürülen oğlum, Lor'un annesiyim. O 20 yaşındaydı. Dünyaya yalvarıyorum, tüm savaşları durdurun. İnsanları öldürmeyi bırakın, bebekleri öldürmeyi bırakın. Savaş çözüm değil. Bir şeyleri düzeltmenin yolu savaş değildir. Bu ülke insan bu ülke İsrail dehşetin içinden geçiyor ve diğer ülkem Amerika'nın da dehşetin içinden geçtiğini biliyorum. Gazze'deki annelerin dehşeti yaşadığını biliyorum ve Ukrayna'daki ve tüm dünyadaki insanların kendi dehşetlerini yaşadıklarını biliyorum. Tüm dünya o çocukları yetiştirmek ve Birleşsin ki büyüdükçe nefret dolu olmasınlar, büyünce aşık olsunlar, benim nazik devim Laor gibi nazik aşıklar olsunlar ve bir hayatları olsun. Büyüyecekler, hayallerini gerçekleştirecekler ve sevdikleri kızla evlenecekler. Birkaç gündür kırgınım ve hayatımın sonuna kadar da kırgın kalacağım. Ama bir nefes almaya başardım ve bunu dünyayla Konuşmak için kullanmak istiyorum. Çünkü intikam almak isteyen ve gidip canavarları öldürmek isteyen insanların seslerini duyuyorum. Ben de kendi adıma intikam istemediğimi söylemek istiyorum diyor. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Filistin'le ilgili ilk açıklamalarında evet bir Filistin devleti hemen kurulmalıdır dedi ama bizim için en önemli konu da şu. Bugün de adil bir barışın kaybedeni olmaz cüsuruyla hareket etmeliyiz. Muhataplarımızla en fazla üzerinde durduğumuz susuz Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülmesidir. Adaleti teslim etmekte geç kaldıkça maalesef bunun faturasını Filistin ve İsraillerle birlikte tüm coğrafya ödüyor. Daha kundaktaki çocukların ölümü hepimizi yaralıyor. Ateşe körükle gitmenin başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye faydası olmaz. Türkiye çatışmaların bir an önce durması son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır diyor. Şimdi bütün bunlar ve belki de e, sayın hocam e, iki kanlı. Dünya Savaşı'nın sonunda insanların yaşadıklarından ders alarak yaptıkları bu 1949 Cenevre Sözleşmeleri çok önemli. Ve bu Cenevre Sözleşmelerinin artık daha sonra sanıyorum, siz ona değineceksinizdir, 77 ekleriyle, protokolleriyle çatışmaların uluslararası nitelikte silah, silahlı çatışmaların ötesinde uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar olarak da tanımlandığını ve bütün bunlarda aslında yeni kavramların ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü savaş yerine silahlı çatışma, düşman yerine karşı taraf terimleri çıkıyor ve bunların da hepsinin önemi ve anlamı var. Şimdi hem Cenevre Sözleşmelerini hem de bu Ortadoğu'da bölgemizde ve dünyaya bakarken bu sorunları nasıl çözmemiz gerekir ve taraflar bu e, uluslararası hukuk kurallarını nasıl e, uygulamalıdır, nelere dikkat etmelidir, bunları size öncelikle sormak istiyoruz. E, evet buyurun hocam. Şimdi biz ben e, öncelikle burada bir tartışma da var. Şimdi Hamas var, bir e, Gazze'deki. Filistin işgal altındaki topraklarındaki yönetimin temsilcisi olan yapı. Ee, öte yandan da e, Batı Şeria'da e, Filistin Kurtuluş Örgütü özünde e, varlık olan ve kurumlarıyla işte e, belli devlet yetkilerini kullanma usulleriyle prosedürleriyle var olan ve Mahmut Abbas'ın şahsında da temsil edilen bir başka yapı var. E, dolayısıyla bugün e, Filistin devleti dediğimiz e, yapı e, aslında nereye kadar gidiyor? Nasıl bugüne geldi? Biraz buna temas etmek lazım. Çünkü muhatabın özellikle İsrail karşısındaki muhatabın kim olduğu öncelikle teşhis edilmeyi gerektiren bir mesele birçok açıdan. E, bir kere şu söylenebilir. Başlangıçta biliyorsunuz Filistin Kurtuluş Örgütü yani Yasir Arafat'ın işte hareketin başlangıcından itibaren tabii ki başka ileri gelenleriyle beraber de anmak gerekir ama esas onun şahsında eden, tecessüm eden, eden Filistin Kur Filistin hareketi, Filistin Kurtuluş Hareketi 60'larda özellikle 70'lerde çok ön plandaydı. Fakat 80'lerin sonunda Hamas örgütünün kurulması var ancak büyük bir siyasi varlık göstermiyor o tarihlerde. Öte yandan ama bunu bir tarih olarak sadece not etmekte yarar var. 80'lerin sonuna doğru kuruluyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 70'lerin ortalarından itibaren özellikle uluslararası örgütler ve çok uluslu diplomasi nezdinde yani Birleşmiş Milletler nezdinde bir tanınırlığı varlık gösteriyor ve 1970'lerin ortalarında genel kurul kararlarıyla Birleşmiş Milletlerin e, Filistin'in e, tabii Filistin Kurtuluş Örgütü o zaman ön planda olan temsil gücü olan yapı e, Birleşmiş Milletler e, nezdinde bir hem temsil yetkisine Filistin halkını temsil yetkisine sahip olduğu hem de gözlemci bir üye olmayan e, statüsünde bulunduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararlarıyla kabul edilmiş oluyor. Dolayısıyla o dönem itibariyle bir devlet statüsünün ya da tanımının tanınacağı 1990'ların ortalarına kadar Filistin'in özellikle Filistin Kurtuluş Örgütü tabii geri plan var olan yapı Birleşmiş Milletler nezdinde, uluslararası forumlarda ama özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde bir üye olmayan gözlemci yapı olarak tanınıyor. Fakat 1993 biliyorsunuz Norveç'in aracılığıyla Norveç'te özellikle bir ara bulucu kurumun aracılığıyla işte Yasir Arafat ve İsrail tarafında da Isaac Rabin'in daha sonra da fanatik İsraillilerce biliyorsunuz suikaste kurban gitti maalesef İzhak Rabin ve Clinton'ın ABD'nin hamiliğinde gerçekleşen barış görüşmeleri 93 yılında Oslo görüşmeleri olarak tanımlanıyor ve anlaşma imzalanıyor. Ve böylece Filistin 94 yılından itibaren bir devlet olarak State of Palestine diye tanımlanan yani e, dev, Filistin devleti olarak tanımlanan ada sahip bir yapı olarak uluslararası arenada e, boy göstermeye başlıyor. E, bu daha sonra da e, tabii özellikle Son dönem itibariyle bakıldığında, yani 2000'li yıllarda belirginlik kazanan, 2000'li yılların ilk yarısı ortalarında e, Filistin Kurtuluş Örgütü, ama Hamas'ın da daha palazlandığı bir dönem olarak e, birbirleriyle aralarında bir mücadelenin baş gösterdiğini görüyoruz ve e, bir tür iç savaş buna Filistin toprakları bünyesinde gerçekleşmesi itibarıyla e, ve dolayısıyla Hamas da Filistin siyasi arenasında işgal altındaki toprakları kastediyorum bir siyasi varlık olarak yer almaya başlıyor 2008'den itibaren de özellikle Gazze şeridinde yani bugün de olayların ve son gelişmelerin yaşandığı mekan olan Gazze şeridinde Filistin yaşayan Filistin halkının temsilcisi olarak var olan yapı, siyasi yapı e, Hamas yapısı. Uluslararası toplum nezdinde bakıldığı zaman Filistin Kurtuluş Örgütü ve bugün onun e, lideri olarak kabul edilen ki aslında Filistin Devleti'nin de lideri olarak tanınıyor uluslararası camiada. E, yani uluslararası toplum nezdinde e, aslında Filistin Devleti denildiği zaman Mahmut Abbas'ın e, şahsında Temsil edilen ve Filistin Kurtuluş Örgütü mazisine sahip olan ama Batı Şeria'da Gazze'de değil Batı Şeria'da Ramallah'ta e, mukim yerleşik e, yapı tanınmış oluyor uluslararası camiada. Hamas'a karşı uluslararası yaklaşımsa e, çok mesafeli hatta e, onu bir terör örgütü olarak tanımlayacak ölçüde mesafeli uluslararası mahfillerde. Bunda tabii aslında bir anlamda Filistin Kurtuluş Örgütü veya Mahmut Abbas'ın söyleminin, dilinin daha mutedil kabul ediliyor olması şeklinde bir yaklaşımın rolü var. Fakat öte yandan tabii şöyle bir gerçek de var. Yani Hamas'ın e, yükselmesinde e, bunu son günlerin özellikle yabancı basınında Türkiye basınında da kısmen ama yabancı basında çok yer verdi. Özellikle İsrail basını buna çok yer verdi. Haret gazetesi mesela e, Hamas örgütünün güçlenmesinde yani bir tür Dr. Frankenstein modeli gibi adeta. İsrail'in önemli bir rolü var. Yani hem Hamas'ın hem İslami cihad örgütlerinin geliştirilmesinde. Bunda ABD'nin de geri planda tabii parmağı olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle bir İslami uluslararası örgütlenmenin oluşumunda. Soğuk savaş döneminden başlayarak gelişen. Ve dolayısıyla bugün yani Hamas'ın geçmişinde aslında böyle bir İsrail'in perde arkasından ve özellikle de Filistin Kurtuluş Örgütü'nü zayıflatıcı bir manipülasyonla destek verdiği bir yapı olduğunu da dikkate almak lazım. Bugün tabii ki çarpışan taraf gibi görünmekle birlikte ki öyle bugünkü tablo ama geri planında da böyle bir doğrusunu isterseniz real politik mazisi var. O nedenle bu bilgileri paylaşmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda 2022 yılında birçok Filistinli fraksiyon yani örgütler, Filistinli örgütler 14 örgüt kayıtlara göre bunların sayısı Cezayir'de bir toplantı yapıyorlar. Sene 2022, geçen sene yani ve. Tabii bu arada nasıl bir yaşam sürülüyor Filistin'in işgal altında Filistin topraklarında ona da belki temas etmek lazım. Örneğin Batı Şeria ya, yani Mahmut Abbas'ın ve Filistin Kurtuluş Örgütü merkezli yapılanmanın var olduğu topraklarda işte 2006-2007'den itibaren mesela seçimler yapılmıyor. Başkanlık seçimleri, parlamento seçimleri bunlar yapılmıyor durdurulmuş vaziyette 16-17 yıldır. İşte bunu da hatırlayarak 2022 yılında Cezayir'de toplanan Filistinli tüm fraksiyonların veya örgütlenmelerin bir araya geldiği toplantıda aslında seçimlerin yeniden yapılabilmesi ve yeniden bir halk iradesinin yönetime yansıtılması konusunda bir mutabakat, bir tür uzlaşma ya da yeniden uzlaşma diyebileceğimiz bir konu yaklaşımın ağır bastığı bu yönde bir e, görüş birliğinin doğduğunu görüyoruz ve bu seçimlerin de 2023 yılının sonlarında yapılmasının tercih edildiğine dair bir görüş çıkıyor burada. Ortaya konuluyor. E şimdi tabii bu tablo karşısında bu 2022 Cezayir toplantısının pek bir anlam ifade etmeyeceğini yani ya da şartların nasıl gelişeceğini göreceğiz ama e, pek güçlü bir ihtimal gibi gözükmüyor. Dolayısıyla Bugün meydana gelen yani daha doğrusu 7 Ekim'den itibaren meydana gelen olayların aynı zamanda Filistin bünyesindeki bir yeniden katılımcı siyasetin işgal altındaki topraklardaki siyasi yapılanma bakımından da dikkate alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Filistin dolayısıyla bugün bir devlet olarak tanımlanıyor e, ve uluslararası mahfillerde de hem uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler gibi bu adla yer alıyor. State of Palestine başlığı altında resmi adıyla. E, ve Veyahut işte sözleşmelere taraf olması, mesela e, yakın zamanda e, Filistin e, devleti örneğin 1949 Cenevre sözleşmelerine e, taraf olduğunu e, açıkladı. Yani bu işlemleri de tamamladı. E, 2 Nisan 2014 tarihinde yani bugün 49 Yenevre Sözleşmeleri bir devlet olarak daha önce bir devlet statüsüne sahip değildi. Ama devlet statüsüne sahip olarak bu sözleşmelerin bir tarafı. E, yine e, temas edildi. O açılışta da Bahri Beytela e temas etti. 49 Cenevre Sözleşmeleri ve özellikle bunun dördüncü olanı yani sivillerin bugün daha çok üstünde durduğumuz özellikle sivillerin korunmasına ilişkin dört nolu 1949 Cenevre Sözleşmesi. Bunlar biliyorsunuz dört sözleşmedir. 2 de uluslararası veya uluslararası olmayan çatışmalara ilişkin 77 protokolleri vardır. İsrail bunlara taraf değil ama 49 sözleşmeleri her iki tarafında taraf olduğu sözleşmeler dolayısıyla e, 40 İsrail'de e, çok daha önceleri yani Aralık 4949 e, ve e, <gülüyor> dan itibaren e, Cenevre özellikle sivillerin korunması için sözleşmeye taraf e, İsrail e, de devlet olarak 2014'ten itibaren temas e, taraf olduğunu e, paylaştım biraz önce. Şimdi bu çerçevede dolayısıyla arada uygulanacak hukuk bakımdan özellikle temas edilmesi gereken tabi sivillere karşı ölçüsüz, orantısız bir mukabelede bulunulması meselesi. Burada ben özellikle şuna 7 Ekim günü gerçekleşen ve Hamas'ın Hamas örgütü tabi siyasi bir örgüt fakat saldırıyı gerçekleştiren özellikle fiilen sahada İsrail topraklarında bunu gerçekleştiren eylemcilerin işte e, bir tür askeri veya silahlı kolu olarak mütalaa edilen e, o kassam tugaylarınca gerçekleştiği e, şeklinde bir açıklama yapıldığını biliyoruz. Silahlı bir güç olarak gerçekleştiğini, bir güç tarafından gerçekleştirildiğini. Dolayısıyla ortada bir silahlı çatışma var. E, bunun tarafları olarak kimi görmek gerekiyor? Bir tarafta tabi İsrail devleti var, öte tarafta Filistin devleti diye bir taraf belki var ama bunun her iki işgal altındaki topraklar ya da Filistin toprakları bakımından bu şekilde tanımlanması çok gerçekçi olmayacak. Asıl Gazze'de mukim Hamas siyasi yönetimine bağlı unsurların bunu gerçekleştirmiş olduğu gibi bir durum söz konusu. Şimdi burada acaba İsrail'in bir meşru müdafaa altında bulunduğu meselesi nasıl tartışılabilir? Bu çok kullanılan bir terim oldu. Özellikle 7 Ekim sonrasında. Yani Ş Ş İsrail meşru müdafaya maruz kalmıştır. Yani self-defense dediğimiz uluslararası hukukta ve Birleşmiş Milletler Kurucu Antlaşması olan şart metninde de 51. maddede devletlere tanınan bir haktır bu biliyorsunuz. Ee, ancak bu tam olarak bu mudur? Yani şimdi diyeceksiniz ki yani ortaya çıkan e, tablo bir silahlı çatışma ve bu bir İsrail topraklarına yönelik bir silahlı saldırı eylemi biçiminde gerçekleşmedi mi? Evet gerçekleşti. Ama konuyu hukuken değerlendirmek sadece fiili varlığa bağlı olarak değil aynı zamanda başka bir takım unsurları da kurucu unsurları da dikkate almayı gerektiriyor. Yani burada çünkü bir meşru müdafaa altında ee, olduğunu İsrail'in iddia edebilmesi için ya da e, savunabilmesi için bir takım farklı e, gerçek, yani unsurlarının, meşru müdafaa unsurlarının gerçekleşmiş olması gerekiyor. Uluslararası hukuk bağlamında tanımlanan barış ve güvenlik hukuku bağlamında bunlardan e, birisi siyasi bağımsızlığına yönelik bir tehdidin ortaya çıkması meselesidir veya saldırının meydana gelmiş olmasıdır. İkincisi e, ülkesel bütünlüğüne yönelik olarak bir e, saldırının yani İşgal, bir saldırıda bulunanın aynı zamanda belli bir toprak parçasında hakimiyet veyahut üstünlük elde edebilecek, otorite kurabilecek bir gücü sergileyebilmiş olması söz konusudur. Şimdi böyle bir tabloyla karşılaşmadık aslında. Bu hafife almayı gerektirmiyor, hafife almıyorum. Yani saldırının ve sivillere yönelik Hamas'ın silahlı kolunun gerçekleştirmiş olduğu eylemi hafife almıyorum ama tanımı itibariyle bir meşru müdafaa e, refleksini doğuracak bir eylem miydi sorusu e, bana biraz ağırlaştırılmış ve abartılmış bir tanım gibi geliyor. O zaman ne olabilir? Uluslararası hukuk burada başka bir şey öngörüyor aslında. Yani bu Nikaragua davası sırasında Uluslararası Adalet Divanı önünde e, dile gelmişti. Yani ABD'nin işte Nikaragua'daki ayrılıkçı birimlere destek vererek Sandinista yönetimini 80'lerin ortalarında devirmeye çalışması davası. Orada Uluslararası Adalet Divanı ile Adalet Divanı Birleşmiş Milletler'in yargı organı yani tam bir meşru müdafaa ağırlığına erişmemiş ama buna rağmen silahlı bir saldırı niteliği taşıyan veya zincirleme silahlı saldırılar e, biçiminde varlık gösteren eylemler karşısında bu eylemlere maruz kalan devletin meşru müdafaa refleksini canlandırması söz konusu olmasa bile buna karşı mukabelede bulunacağı eylemlere bir hukuki ad getirdi, bir tanımda bulundu ve buna orantılı karşı tedbirler adını verdi. Yani proportionate Counter Measures İngilizcesi ile Şeklinde bir tanım getirdi. Bence burada da yani terminoloji bakımından bu konuyu tartışırken İsrail'in işte Proportionate Counter Measures yani orantılı, ölçülü karşı tedbirler alması gerektiği. Tabii diyeceksiniz Hocam ki yani... çok özür dilerim. Hadi, çok, çok, çok özür dilerim. Şimdi bu söylediklerinizle anlamak istediğim bir şey var. Şimdi... Ee, yani e, Hamas'ın yaptığı tam da bu koşulları sağlamıyor ama yani sağlasa bile e, bunun bir hukuku var. Yani savaş sırası e, kuvvete başvurma hakkı ve hukuku evet. ama bundan sonraki aşamada hakikaten böyle bir hat doğmuş ise bundan sonraki aşamada da işte sizin başta söylediğiniz insancıl hukuk dediğimiz hukukun gerekleri sanıyorum devreye girmesi gerekiyor. Savaş Zaten ona temas edeceğim hukuk. şimdi. Evet. evet, ona temas edeceğim. Yani şimdi evet. hukukta uluslararası hukukta bu kuvvete başvurma yolları iki biçimde tanımlanıyor. Birincisi kuvvete başvurma meselesi. Latince buna "ius ad bellum" deniyor. Yani bir savaşa varan veya işte çatışmaya e, varacak bir eylemi gerçekleştirme hukuku. Bu ne zaman mümkün olabilir? Benim buraya kadar söylediklerim bu yus ad bellum diye tanımlanan yani bir kuvvet kullanmaya meyletmenizi mümkün kılacak gelişmeler. İkincisi yus e, in bello yani çatışma sırasında ya da savaş sırasında uygulanacak hukuk meselesi ki bu uluslararası insancıl hukuk kurallarıdır. Ama tabii ki burada insan hakları hukuku kurallarını da dikkate almak gerekecektir. Onlar hem savaş hem barış zamanında uygulanacaktır. Şimdi bu durumda İsrail'in meşru müdafaa demesinden kasıt aslında politik olarak şöyle bir anlam taşıyor. Örtülü olarak. Yani sahada bu bir çatışmadır. Bir şekilde de gerçekleşmiş ve büyük kayba yol açmıştır. Bunu kabul ediyoruz. Fakat öte yandan siz bir meşru müdafaa karşısında olduğunu söylediğiniz zaman çok daha ağır bir silahlı saldırı karşısında bulunduğunuzu ilan eder, beyan eder ve dolayısıyla maruz kaldığınız saldırının ya da tehdidin değerlendirilmesinin nitel olarak değerlendirilmesinin çok yüksek derecede olduğunu vurgulamış olursunuz. Ee, Burada oysa gerçekleşen demin de söylediğim o kurucu unsurlarıyla birlikte telakki edildiği takdirde yani hem e, siyasi bağımsızlığı üzerinde hem e, ülkesel bütünlüğü üzerinde müdahalede bulunulması vesaire gibi bir etki yaratması bakımından bu eylemlerin öyle bir etki yarattığını söylemek mümkün değil. Dolayısıyla bu anlamda bir meşru müdafaa terimi hukuki olmaktan daha çok politik bir söylemin özellikle de bir uluslararası kamuoyuna yönelik bir beyanın niteliğinde. Ha diyeceksiniz ki bunu yaptığı zaman ne yapması gerekirdi İsrail'in? Birleşmiş Milletler Kurucu Antlaşması şart metni diyor ki hemen güvenlik konseyine başvurursunuz. Böyle bir gelişme de olmadı eee Güvenlik Güvenlik Konseyi bu konuda gerekli tedbirleri alıncaya kadar işte kendisini koruması gibi bir orada düzenleme vardır kurucu antlaşmada ayrıca Ay hiçbir kuralı tanımayacağını baştan açıkladı değil mi? E tabii tabii yani şimdi bunlar ölçü bu meşru müdafaa olsaydı da böyle olacaktı elbette. Bu dili kullanacaklardı tahmin ediyorum. Yani hani gerçekten meşru müdafaa şartları ama o zaten zor. Yani İsrail devletine karşı Filistinli örgütlerin gerçekten bir meşru müdafaa konumunda İsrail'i bıraktıracak bir tehdit oluşturması veya bir eylemli bir operasyon gerçekleştirmesi gerçekten zor. Çok asimetrik bir ilişki var arada güç bakımından baktığınız zaman. Ha, belki başka destekleyici güçler sayesinde böyle bir tehdit yaratılabilir o başka bir konu ama şimdi ona girmek istemiyorum. Spekülasyon olur o konuda bir şeyler söylemek. Neyse yani dolayısıyla e, burada... Politik söylemle hukuki terminoloji ve hukuki söylem arasında veya hukuki gerçeklik arasındaki o çelişkiyi ya da hukuktan yana bir söylemin ne olduğunu vurgulamak önem taşıyor bu çerçevede. Şimdi böyle bakılınca tabii iş o zaman bu karşılık verilecek yani mukabelede bulunacak İsrail tarafından o karşılığın içeriği kapsamı nasıl olmak durumundadır? Şimdi burada eğer uluslararası hukuk çerçevesinde ve Adalet Divanı kararları ışığında buna ilişkin bir yön belirleyeceksek e, o zaman tabii ki maruz kalınan bu silahlı müdahale ile orantılı karşılığın verilmesi meselesi. E böyle bir karşılığın verildiğini görmüyoruz. Bilakis çok orantısız ve ölçüsüz bir karşılık verileceğine dair açıkça hatta karşılık verilecek muhataplarının sadece silahlı bir e, muhatap olmayıp sivilleri de kapsayacak genişlikte telakki edildiğine dair hem e, Netanyahu'nun hem e, İsrail Savunma Bakanı'nın hem İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklamaları var. Şimdi bunlar e, dikkate alınması gereken açıklamalar. Bunlar sadece siyasi açıklamalar değil. Bunlar yürütülen harekatın veya yürüt, bugüne kadar yürütülenin yanı sıra bundan sonra yürütülecek olanın işte kara savaşı örneğin, gündemde. Henüz bir bekleme de söz konusu. Belki gerçekleşmeye de bilir veya mevzi gerçekleşebilir onu bilmiyoruz. Ama böyle bir gündem var. Şimdi bu da gerçekleştiği takdirde bu ölçüsüzlük vurgusu hatta Savunma Bakanı'nın Filistinlileri işte insan hayvanlar olarak, human animals olarak tanımlaması. Yani bu dehşet verici bir tanım. Haklı Hakkımıza şeyi getiriyor. Yani Nazi ayrımcılığını getiriyor örneğin. Veyahut Ruanda'daki soykırımı getiriyor 94 yılında Hutu ve Tutsi'ler arasındaki. Orada da aman böcekleri, böcekler diyordu iktidar. Hutu iktidarı Tutsi'lere mesela işte fareler deniyordu. Naziler öyle diyorlardı Yahudilere falan. Burada da bir insan hayvanlar demek. Yani insan haklarından, insancılık hukuk kurallarından yararlanması düşünülemeyecek bir karşı muhatap kitleyle Yüz yüzesiniz ve bunun gereğini de bildiğiniz gibi yapacaksınız. Bu ne demektir? Ölçüsüz bir kuvvete başvurma meselesidir. E fakat öte yandan siz 49 Cenevre Sözleşmeleri ve sivillere korunmasına ilişkin çatışma sırasındaki e, 4 nolu Sözleşme'ye de taraf bir devletsiniz. E bu bir uluslararası hukuka aykırılık değil mi? Evet aykırılık. E o zaman bunun gerçekleştirilmesinde bu fütursuzluk nasıl ortaya konulacak? Bunun bir bedeli, hukuki bir bedeli yok mudur? Adalet önünde bir bedelinin sorgulanması mümkün değil midir? Buna ilişkin konuşacağız birazdan daha geleceğim ona ama e, tabii ki var. Ama nasıl olabilir sorusu başlı başına bir soru, büyük soru işareti. Onu da söyleyeyim gerçekçi olarak bakıldığı zaman. Öte yandan e, tabii şu var. Şimdi bu bir sınır meselesi midir? Yani sınır aşılarak mı e, İsrail devletine gelindi ve ülkesel bütünlüğü ihlal edildi İsrail'in? Şimdi çok atipik bir durumla karşı karşıyayız hukuken. E, aslında İsrail o Filist işgal altındaki Filistin toprakları dediğimiz ve 67 savaşından beri işgali altında tuttuğu yani 56 yıldır işgali altında tuttuğu topraklardan kaynaklanan bir tehditten söz ediyor. Yani onun aslında tehdide maruz kaldığını ileri sürdüğü o topraklar, kendisinin işgali altında olan topraklar. Şimdi bunun bir kere altının çizilmesi lazım. O zaman aradaki sınır devlet sınırı mıdır? Bu da tartışmalı. Çünkü İsrail, örneğin Birleşmiş Milletler nezdinde ve hatta, hatta e, 2004 yılında e, bu duvar inşaatıyla ilgili biliyorsunuz Filistin işgal altındaki Filistin topraklarıyla İsrail'in e, kendi ülkesi arasındaki hatları o Ariel Sharon'un başbakanlığı döneminden başlayarak 2000 yılıydı yanılmıyorsam 2000'lerin başından itibaren çok yüksek böyle 6-7 metre yüksekliğinde beton bloklarla ördükleri bir duvarla ayırdılar. Dolayısıyla bu bir kere Filistinlilerin kendi geleceğini tayin hakkının kullanılması hep var olan bir hak ve her zaman için de korunması ve hatta tabii şu anda korunmasından söz etmek mümkün değil ama yani bunun ortadan kaldırılmadığı ve Filistinlilerin kendi geleceklerini tayini hakkının hep gündemde ve masa üzerinde bulunduğu bir hukuki ve siyasi gerçekliği dikkate alacak olursak bunu tamamen ortadan kaldırıyor çünkü aileler bölünmüş olabiliyor, akrabalık ilişkileri veya tarım alanları, çalışma alanları bunlar hepsi belli kontrol noktalarında İsrail'in denetimi altında ancak sosyal hayatı, ekonomik hayatı sürdürebileceğiniz bir sınırlı yaşama ki bugün ona apartheid rejimi deniyor. Güney Afrika'daki ırkçı rejimin benzerini oluşturduğu için böyle bir duruma sokmuş oluyor Filistinli halkı, böyle bir duruma zorlamış oluyor. Hatta mesela e, Gazze bünyesinde olsun veya Batı Şeria'da da olsun, o bölgenin içinde dahi böyle küçük cepler oluşturarak oralarda onlarca, yüzlerce değilse bile e, kontrol noktaları oluşturdukları ve sirkülasyonu o işgal altında olmasına rağmen o topraklardaki sirkülasyonu bile sınırlandırıp filtre ettiği bir yönetimi gerçekleştiriyor İsrail. E, şimdi böyle bakıldığı zaman. E, İsrail'in e, Dolayısıyla e, böyle bir yani işgal altında tutma e, eylemi fiili e, ve bunun üzerinde hukuki olarak acaba bu işgal işgalcilik statüsünün 56 yıldır nasıl sürüyor olduğu sorusu sorulmayı gerektiriyor ve bu Birleşmiş Milletlerde çok dile getirildi neden Çünkü 49 Cenevre sözleşmelerinde işgal Söz konusu olabilir. Yani bir silahlı çatışma sırasında e, taraflardan biri o eski dilde Şagil dediğimiz devlet yani işgalci olan devlet e, işgal altındaki toprak işgal altında tutabilir bir süre e, bir bölgeyi hasım tarafa ait bir bölgeyi. Burada belli gerekçeler olabilir. Hukuken meşru sayılabilme için, mes için. Mesela askeri gereklilik olabilir. Veyahut işte belli e, gündelik e, faaliyetlerin, hizmetlerin yerine getirilmesi için e, belli zaruret hali söz konusu olabilir. Fakat fakat bunun için e, Cenevre Sözleşmelerinin öngördüğü süre nedir biliyor musunuz? Bir yıl. Yani bu işgal gerekliliği bir yıl olabilir diyor en fazla. Daha Maksim sonra... Uluslar Efendim? Maksimum bir, bir yıl. yıl. Yani 67'den söz ediyoruz. Yani 68 <gülüyor> üzerinden evet. 55 yıl geçmiş durumda. Ve bu Birleşmiş Milletler'de çok soruldu. Bu nasıl olabilir diye. Hatta Uluslararası Adalet Divanı o duvarın inşaatıyla ilgili olarak kendisine Birleşmiş Milletler tarafından bir danışma görüşünde bulunma başvurusunda bulunulmuştu. Ve 2004 yılında o duvar görüşünü açıkladı mahkeme. Çok önemli bir başvuru şeydir o görüştür. Orada bunu dile getiriyor ve orada şuna vurgu yapılıyor. İsrail hiçbir zaman kendi esas yani devlet sınırlarıyla işgal altındaki topraklar arasındaki e, sınırın bir e, devlet sınırı olmadığını savunmasına temas ediyor Adalet Divanı. Yani İsrail bu bir devlet sınırıdır demiyor. O duvarı örerek de veyahut da işgal altındaki topraklar etrafındaki kontrol hatlarıyla ilgili olarak. Bunlar diyor, şeyin güvenliğin bir biçimde sağlanmasıyla sona erecek bir sadece bir, nasıl söyleyeyim, bir perdedir, bir Çittir hatta diyor, İngilizcesiyle fence diyor mesela, çittir diyor. Veyahut bir maniadır diyor, barrier terimini kullanıyor. Yani öyle duvar muvar falan, kalıcı bir şey falan, söz biz burada kalıcılık falan gözetmiyoruz, bunlar çok geçicidir diyor. Dolayısıyla işgal altında olmaz tatüsü de geçicidir aslında. Ve bu son insancılık hukuk uygulamalarında etmişlerden bu yana 10 yıla kadar mazur görülebilir, makul görülebilir bir e, süreye uzatıldı. Ee, mesela Güvenlik Konseyi e, 2003'te Irak'ın Irak işgali sırasında o da işgaldi biliyorsunuz Amerika, Britanya işte birlikte işgal ettiler Irak'ı. O zaman Güvenlik Konseyi iki ay gibi bir süre öngörmüştü mesela 2003 yılında. E, İsrail vakası tam hiçbir mızrağın çuvala sığmayacağı bir örnek oluşturuyor. Yani e, ne bir yıl ne on yıl. 10 yılda bugün makul kabul edilen bir süre olarak görülüyor bir anlamda uluslararası insancılık hukuk tartışmalarında ama e burada 56 yıllık bir uygulama var ve üstelik şöyle bir durum var e, insancılık hukuk bakımından işgalci olan devlet o işgal altındaki halkın kendi geleceğini tayin hakkını kullanmasını engellememek onu çürütmemek yok etmemek yükümlülüğü altında. Oysa 49 mesela 4 nolu Cenevre Sözleşmesi diyor ki kesinlikle diyor o bölgelere kendi halkınızı e, nakledemezsiniz. Veya o bölgede yaşayan halkı tehcire maruz kılamazsınız. Mülkiyet haklarına, toprak mülkiyetine dokunamazsınız. E bunların hepsi yapıldı, yapılıyor. Yani yerleşimciler denen mesela bu arada İsrail işgal altındaki topraklar derken hem Batı Şeria ve Gazze'yi kastediyoruz ama aynı zamanda Doğu Kudüs de buna dahil. Doğu Kudüs de dolayısıyla aynı statüde ve buna maruz kalıyor. Yani o İsrail Yahudi yerleşimciler meselesi (settlements) denen mesele aslında tamamen 49 Cenevre Sözleşmelerinin bu bağlamda bir başka ihlali örneğini de ortaya çıkaran bir gelişme. Hocam ee, bir şey hocam, söyleyebilir hocam, miyim? Pardon Bahri. Lütfen. lütfen. Ee, Oslu Anlaşması'nın, e, Filistin Özel Yönetimi ile imzalanan anlaşmanın aslında İsrail'e hava sahası, su kaynakları ve kıyı boyundaki deniz ulaşımını kontrol etme konusunda bir yetki verdiğini de e, ileri sürüyor e, İsrail yanlıları. Ve aslında evet, dediğiniz evet. gibi İsrail'in savunmasını da buradan e, temellendirdiğini söylüyor ama sizin anlatımlarınızdan burada bir ölçüsüzlük olduğunu anlıyoruz. Tabii. Aynur Hanımcığım, isterseniz bu soruların cevabını bir küçük müzik arası verelim ve ondan sonra hocamızdan dinleyelim. Tabii. Ben yine bu küçük arada, yani hocamıza nefes alma süresinde Yael, yani Bekel bir şarkısını dinletelim istiyorum. Ve galiba bilmediğimiz bir şey oldu. Bu İsrail'de binlerce Yahudi, Müslüman ve Hristiyan kadın İsrail'de barış için birlikte yürümüşler. Ve onların birlikte söyledikleri bir türküyü dile getirecek. Orada şey diyor, kuzeyden güneye, batıdan doğuya annelerin duasını duyun. Onlara barış getirin, onlara barış getirin. İkinci katmanda da Arapça aynı şeyler söyleniyor ve üçüncü katmanda da yine İsrailce, İbranice bu şarkının sözcükleri söyleniyor. Bu çok kısa aradan sonra son hocamıza sorduğunuz şeyleri hocamızdan dinleyin. 95.0 açık Radyoda hukuk Güvenliği programında bugün konuğumuz Profesör Doktor Duran Tarhanlı e, Turbu Tarhanlı Olur, ve e, bir bir e, Filist, Filistin e, İsrail çatışmasının uluslararası hukuk boyutunu ve oradaki fiili durumu siyasi durumu konuşmaya e, devam edeceğiz Aynur Hanım'ın sormak istedikleri ve söylemek istediklerinden sonra soyacağım zamanı iyi değerlendirmek için müsaadenizle ben biriken satma yapıp e, işgalle dönüşüyor mü bu kara e, alanında evet Amerika'nın isteği üzerine askıya aldı şu an kara harekatı başlatma kararını ama sizin de söylediğiniz gibi fiili çatışmalar var ve e, bugün 24 e, Ekim 26 Ekim'de programımız yayınlanacak gün akşam mesela e, yapılan bir saldırıda bir gecede 100 11 Filistin'in öldürüldüğü iddiası var. Bir gecelik, bir gecede yapılan katkıdan bilgilerinden evet. haber var. Amerika Birleşik Devletleri müdahale etti. Macron gitti, ziyaret etti. Destekçiniziz dedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ ile savaşan komutanını kentsel çatışmalarda uzman olduğu iddiasıyla oraya gönderecek diye habersizdi ve Amerika biz Pentagon olarak aslında karışmayız diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Siz az önce Gazze Şeridi'nin önemine dikkat çektiniz. Aslında kağıt üzerinde Filistin Özel Yönetiminin egemenliği altında olması gerekiyor ama fiili durum öyle değil. Ve e, Hamas'ın da e, nitil, Avrupa toplulukları, Avrupa Birliği'nde, Avrupa Komisyonu'nda nasıl e, üye olan ülkelerce nasıl tanımlandığı belli. Terör örgütü olarak tanımlanıyor ama yine az önce siz söylediniz 2006'dan beri seçim yapılamıyor. Ama internete girdiğinizde Hamas kimdir nedir diye baktığınızda e, Filistin parlamentosunda çoğunluğu elinde bulunduran güç olarak tanımlanıyor ama kendisinin 2000, 2006'daki seçim propagandasına baktığınızda da işgali sona erdirmek için silahlı eylem kullanmayı vaat ediyor zaten eee seçim annelerine. Bir taraftan da aslında yine söylediniz Cezayir'de yapılan toplantı 14 fraksiyon var. Gençler farklı düşünüyorlar. Filistin'i kimin temsil ettiği tartışılıyor ama Sanki asıl lider benim, burası benim yerim, ee, dehşeti de yaratırım, ee, de, füzem yoksa da roketime atarım ee, ya da tersi, birinde füze var, birinde roket var diye bir güç gösterisinde bulundu aslında. Fark yani o sadece İsrail'e karşı değil kendi aralarında yatay bir güç çatışması da değil aynı mi? zamanda. Yani Tabii ben aslında böyle. ilk duyduğumda Tabii bunlar öyle. deli mi bilmiyor mu aslında İsrail'in bunun bin katıyla cevap vereceğini diye düşündüm. O yüzden size şunu sormak isterim çok uzatmadan. Bu çatışma, savaş, nitelemeler hukuken belli. O siz zaten Cenevre hukukunun tercih ettiği kavramı söylediniz. Daha da açmak istersiniz ama sayın hocam. Savaş Gazze sınırlarını aştı aslında Beyrut'ta e, çünkü bu operasyonları yürüten kişilerin olduğu söyleniyor. Ve dünkü haberlerde de biliyorsunuz e, Gazze'nin dışında Lübnan'ın ve Suriye'nin de hedef e, olarak seçildiği ve bombaların atıldığı ortada zaten operasyonu yapan adamın Behrut olduğu söyleniyor ve e, Birleşik Arap Emirlikleri bile Batı Şeria'ya dokunmayın diye söz almaya çalışıyordu kendilerinden. Onlar da söz vermiş gibi yapıyorlardı. Ama ee, orada da ölenler o... var. Değil mi? Yani e, dünkü haberler öyle bu sabahki Hı -hı. haberler. Dolayısıyla size sorum şudur Sayın Hocam. E, bu mahalle çatışmasından, şehir arasındaki e, güçlerin çatışmasından e, çıkıp bir bölgesel bir Ortadoğu savaşına dönüşebilir mi çünkü Çin de e, kuvvetini getirdi oraya yığdı Amerika'ya karşı belki e, bir taraftan kavar insanlar susuz ölüyorlar bakın son rakamlar da çok korkunç İsrail'in saldırıları üzerinden 2055'e çocuk olmak üzere 5087 kişinin öldüğü 15273 kişinin yaralandı bunlar dünkü e, e, sayılar. Durum korkunç. Siz nasıl görüyorsunuz durumu? Çünkü Uluslararası Adalet Divanı da biliyorsunuz 19 Şubat 2024'te bir hukuki sonuçları bakımından danışma toplantısı yapacağını söyledi. Başvuru Orlanda var Evet. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne aktivistler yokoluş isyanını Ona isyanı. temas edeceğim yani evet, tamam Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, mahkemesine nasıl, nasıl başvurulacağına dair. Yani çok zayıf bir olasılık ama bir yol var o da pek tıkanır gibi görünüyor. Öyle yani dört, dört yoldan biri ancak mümkün gibi ama. E, şimdi genel tablo bu. E, do, yani İsrail'in tabii şöyle bir yaklaşımı var. Bakın İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin adı İsrail Silahlı Kuvvetleri değildir. E, İsrail'li Defense Forces'tır. Yani İsrail Savunma Kuvvetleri'dir. Dolayısıyla yani bu bir tabii tercih edilmesi bu terimin tercih edilmesi dahi şunu gösteriyor. Yani ee, İsrail'in e, özellikle kuvvet kullanmaya ettiği e, politikalarının geri planında e, büyük meşrulaştırıcı parametre her zaman için e, Holocaust oldu. Ya da Shoah onların tabiriyle e, oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda maruz kalınan mezalim ve e, soykırım hareketi Yahudilere karşı. Dolayısıyla e, bu tabi bugün e, bir e, sömürü konusu da olabiliyor. Yani İsrail'e karşı ve Yahudilere karşı gerçekleşen e, ve hukukla bağdaşmayacak hiçbir eylemin kabul edilmesi ve bunda mücadele edilmesi tabii ki e, zaruridir. Fakat e, İsrail'in her kuvvete başvurma eyleminin geri planında bir holokost tehdidi olduğunu ileri sürmesi de bir stratejik unsurdur, bir stratejik dildir ve araksallaştırılmasıdır holokostun ve holokost kurbanlarına da haksızlık edilmesi ve saygısızlık edilmesi anlamına gelir bence. Şimdi bu bağlamda bakıldığı zaman dolayısıyla mesela bu duvarın örülmesi ve iki toplumun birbirinden ayırt edilmesi ve kendi geleceğini tayin haklarının adeta böyle eprimeye, törsümeye bırakılması anlamına gelecek bir boğulma hareketi ki apartheid olarak da tanımlanıyor malum. Ee, İsrail tarafından şöyle savunuldu yani biz bunu bir sınır olarak görmüyoruz yani aramızdaki hatları fakat terör bittiği zaman bunun da sona ereceğinin e, ve bunun elzem olduğunun açıklanması e, kaçınılmazdır. E, tamam güzel ama yani bunun nasıl kim tarafından tanımlanacağı meselesi kendini gösteriyor çünkü bir yandan da o duvarın geri planında arkasında da yürüyen bir faaliyet var, bir politika var, bir sosyal özellikle yayılma bir yerleşim alanlarının dar, özellikle Filistinliler aleyhine daraltılması operasyonu var. Şimdi bu son gelişmeyle yani Hamas'ın işte mevzi salgırısı ardından İsrail'in mukabelesi tabii ki bir uluslararası ceza hukuku veyahut uluslararası İnsancıl hukuk kurallarının tümünün değerlendirilmesi anlamında bir takım hukuki yollara başvurulamayacağı sorusunu da gündeme getiriyor ve bir tartışmaya getirebilir. Burada da ilk akla gelen tabii Uluslararası Adalet Divanı'na başvurulabilir ve böyle bir yol nitekim gerçekleşecek. Yani henüz daha işin başında bir sonuca varması söz konusu değil ama işte 2024 yılının başlarında Adalet Divanı konuyu görecek böyle bir başvuru sonucunda. Fakat Uluslararası Ceza Mahkemesi yani Hollanda'nın Lahey kentinde yerleşik faaliyetlerini yürüten daimi bir ceza mahkemesi biliyorsunuz. 2002 yılının Temmuz ayından beri Faaliyette yürürlüğe girdi statüsü Roma statüsü ona göre değerlendirme yapıyor hangi suçları değerlendirmek yetkisi altında soykırım insanlığa kur, karşı suçlar savaş suçları ve bir de saldırı suçu var ama ilk üç kategori uygulanması bakımından unsurları da belirlenmiş tanımlanmış bir biçimde mahkemenin yetkisi altında peki mahkeme Nasıl hocam özür dilerim, bu Efendim? mahkeme Lahey Adalet Divanı uluslararası değil. ceza mahkemesinden farklı değil mi hocam? Bu mahkeme Lahey Adalet Divanı değil, ondan farklı. Gene Lahey'de faaliyette bulunuyor. Uluslararası birçok mahkeme Hollanda'da, Lahey'de mevcut. Daha önce Yugoslavya ve Ruanda ceza mahkemeleri de orada faaliyette bulundular. Ama Lahey Adalet Divanı Uluslararası Adalet Divanı yani Birleşmiş Milletler'in yargı organı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Birleşmiş Milletler dışında bir uluslararası evet. kalıcı mahkeme, ceza mahkemesi. Ee, özellikle bu mahkemenin savcılığının e, harekete geçebilmesi için dört yol tanımlanmış e, statüde, Roma statüsünde. Orada imzalandığı için Roma'da adı Roma statüsü. E, bunlardan ilki Taraf devletler yani statüye taraf devletler, <gülüyor> İsrail taraf değil bu arada ama İsrail e, Filistin taraf Roma statüsüne. Taraf devletler başvuruda bulunabilir. Yani iki taraf devlet arasında ise tabii bu uyuşmazlık oraya götürülebilir taraflardan bilince. E, ama şimdi bu durumda e, İsrail taraf olmadığına göre e, nasıl bir ilerleme Kaydedilebilir. Ee, o tabii tartışmalı bir durum. İkinci bir yol, güven, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ni. yani New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik ve Barış konularında yetkili organ. Güvenlik Konseyi bir konunun üye olmayan devletleri de kapsayacak bir biçimde e, uluslararası ceza mahkemesi önüne götürülmesinin ne karar verebilir? Fakat böyle bir karar güvenlik konseyinden çıkar mı diye soracak olursanız barış ve güvenlikle bir konu, ilgili bir konu olduğu için daimi üyelerin veto yetkisinin söz konusu olabileceği bir gündem maddesi bu. O zaman da büyük ihtimalle hani bu bir kehanet değil. Abirika Birleşik Devletleri buna herhalde veto yani olumsuz oy verecektir, veto edecektir böyle bir kararın uluslararası Ceza mahkemesine götürülmesini diye düşünüyorum. Üçüncü bir yol savcının yani Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı kendisinin bir soruşturma açması meselesi. Burada da tabii taraf devletlerle ilgili ancak bu yetki kullanılabilir. Taraf olmayan devletler için ancak onların ülkesinde taraf olan devletlerin vatandaşlarının gerçekleştirdiği eylemler varsa o devletleri dahil edebileceği bir soruşturma var ama bu o devlete karşı değil o taraf olan devlet vatandaşlarının takibiyle ya da e, soruşturulmasına ilişkin bir yetki. Dolayısıyla bunun da pek bir ihtimal dahilinde olduğunu söylemek zor ya da e, bir takım devletler taraf e, olmasın yani Olmasalar bile ya da birisi taraf olmasa bile aralarında bir ad-hoc yani geçici bir deklarasyonla bu konuda uzlaşıp aralarındaki uyuşmazlığı mahkemeye götürebilirler. Yani bunlar için de en güçlü opsiyon e, güvenlik konseyi gibi görünmesine rağmen ABD faktörü etkisiyle bu oraya da yansıyabilir gibi görünmüyor. O zaman geriye e, Uluslararası Adalet Divanı önündeki konunun... E, bir dava yoluna götürülmesi e, meselesi kalıyor. E, şimdi bu tabii zaman da alacak bir konu. E, şimdi İsrail adına yapılan özellikle Başbakan Netanyahu'nun açıklamalarında biz işgari öyle hemen bitirmek istemiyoruz. Tabii şu anda siyasi gelişmeler nasıl gerçekleşir, nereye varır, bu konuda ne tür bir e, farklılık doğabilir, bunu kestirmek zor. Ama en azından. Açık verilerle kendisinin beyanları ışığında oradan hemen çıkmamız söz konusu değildir. Bu böyle biline anlamına gelen bir beyanda bulundu başbakan. Zaten işgal altında tutulan bir bölge. Burada özellikle dikkat çekici hukuki meseleler bakımından bir kere orantısız güç kullanımı meselesi. Sivil hedeflerin ölçüsüzce... Huvvet kullanmaya maruz bırakılması, İş, insanlar ve insan dışı nesne olarak yani şehirler. E, bakın eğer kara savaşı gerçekleşecekse mevzi bile olsa Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin ki insancıl hukuk kurallarının e, yönetimiyle ilgili veya gözetimiyle ilgili yetkiyi aslında e, orası gerçekleştirir. Kara savaşları ayrı bir ya da şehir savaşları ayrı bir Hocam, ölçü Hocam, değerlendirilmesi ben... gerekir. Burada Sözünüzü isterseniz kes, bir nokta koyalım. Evet kesemiyorum çünkü süremiz aslında doldu. Fakat o kadar önemli şeyler konuşuyorsunuz ki kesemedim. İsterseniz bir, belki bir daha konuşmamız lazım bu konuyu hocam. Olabilir, ee, ama olabilir. Bugün için son bir... Yani bugün e, dolayısıyla toparlamak gerekirse... Konunun hukuki parametrelerini çizmiş olduk, e, hatları çizmiş olduk, bir hukuki haritalama yapmaya çalıştık ama bunun yanı sıra e, siyasi faktörleri de dikkate alan bir hukuki haritalamaydı bu. Ancak henüz e, bu süreç de devam ediyor. Dolayısıyla bir sonuca varmış değiliz. Belki gelişmeler ne gösterir, nasıl gösterir bunları gördükten sonra bir ikinci değerlendirme yapmak mutlaka daha isabetli olacaktır. Ama şu sırada. Özellikle e, Uluslararası insancıl Hukuk Kuralları ve özel olarak 49 Cenevre Sözleşmelerinin dördüncüsü bağlamında ciddi ihlaller olduğunu söylemek mümkündür ve abartı sayılmak. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür evet e, yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. E, hocama çok teşekkür ediyoruz. Aynı oranda öyle. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, barış içinde kalın.